Elhamdülillahi Rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri wahlul qidami li <Sessizlik> sani yafkahul qawli. <Sessizlik> Rabbika a'taytani minel mulki wa min el hadis. Rabb zidni ilmen ve Sallu ala tabibi kulübile Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubile Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. allah Teala Hazretleri cümlemizi sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eli Firdevsî bahçelerinde hadî gibi Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizse komşeylesin. Bugün inşallah yeni bir toplantıya, yeni bir derse başlıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun inşallah. Allahu Teala rızasına uygun ilim öğrenmeyi öğrendiklerimizle amel etmeyi ve yaşayarak güzel örnekler olmayı sizlere de, bizlere de nasip elesin. Amin. Özellikle bugünkü yapacağımız derste ve bundan sonrakilerde Allah nasip ederse bir kitabı takip edeceğiz. İhya-yü isimli İmam Gazali Hazretleri'nin önemli kitabını Kur'an'dan ve sünnetten sonra üzerinde çokça durulması gereken, istifade edilmesi gereken bir çalışma i̇mam Gazali Hazretleri'nin ihtiyacıyla ve asırlardır sevilerek, beğenilerek okunmuş ders ıslak kitabı olmuş nice insanlar bundan istifade etmişler ahlaken güzelleşmişler öyle ümit ediyorum ki biz de bu derslerden Efendim, istifade ettikçe kendimizde ciddi bir gelişme ve değişim elde edeceğiz. Çünkü Kur'an ve sünnetin yorulmuş, hazır böyle bizim istifade edebileceğimiz somut net şeyler ortaya koymuş ve hepsi bizzat hayatında yaşadığı, yaşadıklarına kaleme aldığı için de etki bırakmış. Yani Işte Hicrih 5. asırda bir zat kitap yazacak, efendim üzerinde şu kadar yıl geçecek, hala efendim okunacak, kılavuz edinecek, bu her bahtiyara nasip olacak bir şey olmasa gerek. Neden? İmam Gazal Enzede'ye başka kitaplarda yazmış. Sadece bundan ibaret değil. Ama İhya-i Huyumiddin bu kadar değer görmesi, insanlar tarafından ilgiyle karşılanmasının sebebi onun özellikle on yıl gibi bir zaman diliminde kendi nefsiyle mücadele etmesi ve o mücadelenin neticesinde efendim bu kitabı hayatının da bir tecrübesi olarak ortaya koymasından geliyor. Yani yaşadıklarını, hissettiklerini, duyduklarını kaleme almış, birilerine cevap olmuş, birilerinin sadrına, gönlüne şifa olmuş, zihnine, aklına efendim ve elden ele bugüne kadar gelmiş. Hatta eleştirenler bile İmam Kazali Hazretlerini ve İhya-i Uylum ettiğini Efendim onun havasından kurtaramamışlar ve e, özetleyerek yeni bir eser ortaya koyarak Roman istifade etmişler. Tercümeler olmuş değişik dillere efendim. Biz de bugün inşallah bir mukaddime bir başlangıç yapacağız. Bundan sonra da inşallah her hafta burada devam etmeye çalışacağız. Öncelikle İmam Gazali Hazretleri'nin hayatından efendim bazı bölümleri sizinle paylaşarak söze başlamak istiyorum. Mümkünse bir de şu olabilirsek İmam Gazali Hazretleri babası ve çevresi itibariyle çok böyle efendim e, zengin, efendim hem madden hem manen bir ailenin çocuğu değil. Yani babası çok alim, efendim e, böyle sevilen, sayılan, ders veren bir müderris değil. Efendim çok zengin bir iş adamı değil, kendi elinin emeğiyle geçinen, Efendim, e, duyduklarıyla amel etmeye çalışan ilim-irfan aşığı efendim, e, bir insan. İlmi çok severmiş. Yani böyle e, çevresindeki kamil insanları ziyaret eder, onların sohbetlerini dinler, gözyaşlarıyla o sohbetlerde efendim, istifade eder, sonra da e, gıpte eder, efendim, ellerini açar Allah'a dua edermiş. Allah'ım ben bunlar gibi efendim güzel bir mümin olamadım. Bunlar gibi ilim irfan sahibi olamadım. Ee, ben bu güzel insanları seviyorum. Benim evladımı da bunlar gibi efendim hayırlı bir evlat eyle. İnsanlara faydalı olacak, insanlar istifade edeceği bir efendim mümin eyle diye dua edermiş sözler Şerif'te. Hani sevgili peygamberimiz buyuruyor ya, ya ilim öğrenen, ya öğreten, ya bunları seven, ya da işte devam ediyor. Üç dört madde sıralıyor. Dördüncüsü olma, helak olursun. Ya da beşincisi olma, helak olursun buyuruyor. İmam Gazale Hazretlerinin babası, Ahmet bin Muhammed de böyle bir zat. Yani efendim e, bu güzelliklere, haylan olan, efendim, seven, bu yolda gözyaşları döken, öğrendikleriyle amel etmeye çalışan samimi bir Müslüman. Ahmet bin Muhammed. İmam Basale Hazretleri efendim, e, Tuz şehrinin Tabelen köyünde hiçli, 450'de dünyaya gelmiş. Ve birinci olarak demek ki babasının evladına hayırlı bir e, nesil yetiştirmek için duası var. Buradan tabii kendimize ders çıkarmamız gerekiyor. Nedir o? Hayatım Bey. Hayırlı evlatı dinlemek yani. evlatı istemek. Eyvallah. Yani sözlü olarak dua edeceğiz. Mesela bu kardeşiniz zaman zaman da paylaşmışımdır. Annesinin duasıdır. Ee, İmam Kazali'nin babasının Diğer bir versiyonu, benim de anacım dua ederdi, gözyaşlarıyla. Ya Rabbi oğlumu o kandil gecelerinde televizyon programlarını seyrederken, böyle güzel dua eder, konuşan hoca efendileri görünce, gözyaşlarıyla, hatırlıyorum Ya Rabbi, çok da basit bir duaydı. Hani çok böyle efendim, edebi bir metni yoktu. İşte şu televizyondaki hocalar gibi, hoca yap diye dua ederdi. Ve bir yıl kadar babamı ikna edebilmek için uğraştı. Babam okula göndermek istemiyordu. Ve bir yılın neticesinde babamı ikna etti. Anacığımın gözyaşları ve efendim e, neticede allah Teala Hazretleri bize böyle bir kapaştı okumak için. Şimdi anne babanın duası diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin ümmetine yaptığı dua Peygamberimizin duasındaki masar olmak istemez. Peygamberimizin meclisinde bulunup ondan duasını almak için herkes değil mi canla başla uğraşırdı şimdi bile. Efendim kabrini ziyaret edelim Medine-i Münevvere'de. Efendim bize şahit olsun. Kabri vefatından sonra beni ziyaret eden, sağlığındayken ziyaret etmiş gibidir buyurduğundan dolayı şefaatine nail olalım diye yüzünü görmediğimiz halde, kendisine kavuşamadığımız halde canla başla koşuyoruz, sevgili peygamberimiz şefaatine nail olabilmek için. Her anne babanın elinde böyle bir imkan var. Onun için çocuklarımıza, buradan da ders çıkarmamız gerekiyor kendimize, çokça dua edelim. Hatta efendim böyle geceleyin kalkıp da teheccüd vaktinde eğer dua edebiliyorsa inanın en büyük yatırımı yapıyoruz. Namaz diriliş programında bunun bir örneğine şahit oldum. Programlardan birinde bunun üzerine konuşmuştuk. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek de vardı misafir ettiğimiz hocamızda. Ve e, o hocamız efendim anasının evladına yaptığı duayı örneklemişti. Manisa'nın Suma ilçesinde bizi isteyen bir teyzemiz, o da aynı derde 20 yaşlarının civarında bir oğlu var. Oğlu biraz ailesine asi, efendim ibadetlerinde kusurlu. Bu şifreyi ya da bu tarifnameyi duyunca kadınca az kalkıyor. Efendim bir hafta on gün ne kadar devam ettiyse, duada sıkar da önemli. Kalkmış, geçeleyin rekat, iki rekat, dört rekat ne kadar gücü ettiyse namaz kılmış. Eberine çık dua etmiş ve tevafuk bu ya. Aradan bir müddet sonra biz de oraya programa gidiyoruz. Oğluyla beraber geldi oğlunun boyu arasından biraz daha yüksekçe. kadıncaz yine alıyor anlatırken de. Hocam diyor, hani siz geçen bir programda anlatmıştınız ya. Ben diyor elhamdülillah bana uymaya çalıştım. Bak bu oğlum da diyor işte duamın bereketi allah Teala Hazretleri oğluma dünya gözüyle gösterdi. Hem bana itaatinde, hal ve hareketinde değişmeler oldu. Hem de ibadetlerini yapıyor artık deyince kadıncağız böyle başladı. Yine dökülmeye, Efendime'li yüzü, Efendime'li işte. Böyle büyük bir hazine var. Yüce Rabbimiz de Furkan suresinde buyuruyor ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Son ayette. Dua edeceğiz. Böyle bir imkan var. Ama ne kadar yüreğimiz yanarsa yansın, sakın ha beddua etmeyeceğiz. Kendi bindiğimiz dalı kesmiş olur sevgili kardeşlerim. Mutlaka Sevgili peygamberimiz nasıl dua etmiş? Öyle dua edeceğiz. Ya da Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimizin bize öğrettiği dualar var. Onları ilave edeceğiz. Rabbimiz öğretmiş. İşte bunun en güzel örneği çoğu zaman paylaştığımız namazlarımızda okuduğumuz duadır. Rabbic'i halli, salati ve ve Rabbim beni ve neslimden gelenleri Namazı dost kılanlar kılanlarda neyle? Rabbimiz duamızı kabul eder. Öyle dua edeceğiz. Bir örnek bu. Başka örnekler de var yine Furkan suresinde. Neslimizden gelenleri efendim, mutlakilere öncü kıl diyor. Yani İslam'ı en güzel şekilde yaşayanlara öncü kıl diye dua etmiyor. Ya benim çocuğum olabilir mi böyle? Olur hele sen dua et bakalım böyle güzel hedefler koy İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyhi babası dua etmiş yaşlarıyla. imkanı da yok maddi imkanı da yok daha sonra küçük yaştayken İmam Gazali ve kardeşi efendim Muhammed Gazali ve Ahmet Gazali iki çocuğuda küçükken adam hastalanıyor vefat edecek efendim çok sevdiği yine sofi bir arkadaşı varmış Efendim elindeki mirasını ona bırakıyor, çok iyi bir dostlarmış. Efendim ne kadar yeterse diyor bu sana bıraktığım mirasım, bununla benim çocuklara göz kulak olursun diyor. Ve İmam Gazali'nin çocukluk günlerinde bakımlı arkadaş üstlenmiş. Ve o arkadaşı da, adı da belli değil, yani kitaplara geçmemiş, meçhul bir sufi efendim. E, hakikaten kendi evladı gibi bakıyor, yetiştiriyor, ihtiyaçlarını görüyor. Onlara efendim öğrendikleri, bilgileri aktarıyor. Güzel yaşamalar için yardımcı oluyor, oluyor. Fakat belli bir yere gelmişti o da tıkanmış. Yapacak bir şey yok. Eldeki babadan geriye kalan efendim yetimlerin malları onlar adına kullanıyor. Kendisi ilaveler yapıyor, destekliyor ama belli bir müddet sonra o da bitince ne yapacak? Bakıyor çocuklarda istikbal de vaat ediyor. Görün, şey de güzel. Yani altıları güzel, yaşantıları güzel. Ben ne yapıp edip bu çocukları yetiştirmem lazım diye. Efendim Şam'a götürüyor. Şam'da da efendim bir medreseye onları bırakıyor. Tabi bu dönem Abbasiler döneminde Nizamül Mülk dönemi ve o dönemde de medreselere ciddi efendim yatırımlar yapılmış efendim zenginler iş adamları efendim e, hatta siyasiler orada şey yapıyorlar e, Medreselere önem veriyorlar çocuklar teslim edildiği zaman yemesi içmesi, giyimi kuşamı her şeyi onlara ait oluyor ve İmam Gazali rahmetullahi aleyh işte o medresede yetişiyor müterem kardeşlerim. Fakat burada ikinci kendimize ders çıkaracağımız, güncelleyebileceğimiz nokta evet. İmam Gazali'yi yetiştiren babasının dostu gibi dostlar edilmemiz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir küçük bir tef tefekkür yapalım. Gözlerimizi önümüze alalım. Efendim böyle bir dostumuz var mı? Gözümüz yumulduğunda, efendim çocuğumuzu, çocuğumuzu emanet edeceğimiz, çocuklarımıza amcalık, babalık edebilecek, onlara efendim ilim-i yolunda elinden tutabilecek dostumuz var mı? Bu kan kardeşlerinizden de olabilir. Çok böyle samimi bildiğiniz, efendim din kardeşlerinizden de olabilir. Yoksa, Niye yok bunun cevabını arayacağız. Yani biz böyle bir dost muyuz? Önce buradan başlayacağız işe. Yani beni kaç kardeşim efendim böyle dost biliyor. Bunu soracağız. Ben gerçekten kardeşlerimin efendim e, sevgili Peygamberimizin bahsettiği gibi bir kardeşimiyim. Eğer ben böyleyse mutlaka benim de böyle arkadaşlarım, kardeşlerim vardır. Efendim, ben gözümü yumduğumda, efendim, takdir ilahi ilahi geldiğinde, geride kaldığında benim evladıma da böyle kol kanat gelebilir. Ya da bir meşhur yazarımız geçen sene bilini yazmış. Yani e, çok hoşuma gitti onun yazısı. Böyle ölümü tasvir etmiş de. Kendi ölümünü şöyle göz önüne getirmiş. Öldüğümde neler olabilecek? İşte önce eşinin gözüyle bakmış olaylara, eşim işte ağlayacak, feryadı figan edecek, ondan sonra dövecek şöyle iyiydi, böyle iyiydi, ondan çocuklar ağlaşacaklar diyor, onlar da efendim işte babamız şöyleydi, böyleydi birkaç gün, ondan sonra eş dost işte kabile kadar gelecekler, onlar da yine herkes derecesine göre yüzünecek, kayıflanacak, ama bir ilk unutanlar arkadaşlar olacak diyor, onlar için çabuk geçecek, yani işte şimdi bir Ahmet bulut vardı, netekim geldi geçti. Ondan sonra daha sonra çocuklar işte dünyanın meşgaleti, oyunda eyleciyi onları unutacak. Sonra birkaç gün sonra ne kadar zamansa işte hanımım unutacak ve bir gün gelecek ben unutulup gideceğim diyor. Ama asıl hayat bundan sonra başlıyor. Birazdan inşallah geleceğim. i̇mam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in İhyâ-i yazmasının bir hikmeti de efendim... Fani dünyayı nasıl ebedileştirebiliriz, ebedi hayata yatırım haline dönüştürebiliriz, bunun için kalem aldığını ifade ediyor. Demek ki ikinci noktada sevgili kardeşlerim İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhin babasının dostu gibi dost olacağız. Böyle efendim dostlar bulacağız kendimizi Hem biz böyle olacağız hem de kendimize öyle dostlar bulacağız. Üçüncü nokta medreselere bırakıldı diye ifade etmiştim. İmam Gazali hazretlerini o dönemin zenginleri ya da yöneticileri kurdukları medreselerde okutmuşlar. O güzel medreselerde nice güzel insanlar yetişmiş ama içlerinden bir de İmam Gazali yetişmiş ki o dönemde İmam Gazali'nin okuduğu dönemde 400 küsür küsur öğrenci varmış. Onlar içerisinde en gayret en çalışkanı olarak İmam Gazali hocasının gözdesi olarak e, sivrilmiş. Ve e, üçüncü noktada hayatının en önemli noktaların bir tanesi efendim bu medresedeki dönem. dördüncüsü bir seyahat anında karşılaştıkları eşkıya ile olan diyaloğu İmam Gazali'nin yetişmesinde. Yolculuk esnasında İmam Gazali rahmetullahi Aleyhin ve diğer efendim, e, yolcuların eşyalarını eşkıya gasp ediyor. Tabi mal mülk elde hoşta olan gidiyor fakat İmam Gazali'nin gözü giden torbada. E, artık canı, e, baya canı sıkılıyor, koşa koşa gidiyor eşkıya reisinin yanına. Ne olur diyor benim şu şeyimi ver efendim e, torbayı ver, benim bütün efendim ilmim, irfanım bunun içinde. Vah vah vah vah diyor eşkaresi. Demek sen bütün ilmini, irfaların bunun içine koydun ha? Demek sırf bunun içine okudun ha? Senin ilminden ne hayır gelir? Pat diye atmış önüne. Efendim o ıı, not tuttuğu defterlerin bulunduğu çantaya. İmam diye bu ciddi bir ders olmuş. Vay be! Demek ben yazdığım defterler gidince bende bir şey kalmıyor ha. Demek ki bunları unutulmayacak, kaybolmayacak bir yere kaydetmem gerekiyor diye efendim ne yapmış? Ondan sonra yediden ilme başlamış. Bundan sonra kendi efendim zihninde yere onları hayatında uygulamaya başlamış. Bir eşkıya onun Dililisine, onun efendim kendisini daha güzel geliştirmesine sebep olmuş. Demek ki olaylara biraz da bu gözle bakmak lazım. Yani her olayı illa şereye yorumak gerekmiyor. Bundan nasıl ders çıkarabileceğimizi bakarsak e, bize güzel şeyler de çıkabiliyor. Bir başka yine yetişmesinde önemli köşe noktalarından bir tanesinde İmamül Harremen denilen bir alimin sohbet ve ders halkası olmuş. Yani hala devam ediyor. Mesela Şam'da e, bu tür sohbet halkaları. E, gittiğimizde Emevi Camii'nde görmüştük. Efendim, orada e, değerli ilim adamları geliyorlar bir köşeye oturuyorlar. Efendim, orada ders veriyorlar. Birisi fıkıh ders veriyor, biri hadis veriyor, birisi tefsir veriyor. İlgililer de gidip o ders halkasından istifade ediyorlar. Bizim de burada Fatih Camii'nde var. Mesela Emin Sarıcı Hoca, hala bildiğim kadarıyla hadis dersleri vermeye devam ediyor. O geleneğin devamı. Kâbe'de de Mekke, Medine'de de, e de, de bunun e, yine buna benzer bir örneği var. Orada da işte değişik dersler yapılıyor. Devletin müsaade ettiği hocalar tarafından. E, İmam Gazale Hazretleri de i̇mam denilen o dönemde zirvede olan alimlerden birisiymiş. Efendim e, onun ders halkalarına katılıyor. Birçok bu i̇lim de ondan ders almış, efendim, icazet almış, hatta vefatından sonra da yerine e, görev yapmış bir zat. İmam Gazalif Hazretleri'nin hayatını iki döneme ayırıyor kitaplarda. Birincisi ilimde zirveye ulaştığı, dünyevi ilimlerde, efendim, şeriat ilimlerde bunun içinde zirveye ulaştığı bir dönem. Yani her sahada o dönemde efendim e, itibar edilen ilimde İmam Gazali Hazretleri zirveye ulaşmış. İşte efendim e, fıkıhta böyle, kelamda böyle, felsefede böyle hatta o kadar ki efendim İmam Gazali Hazretleri'nin bu efendim e, ilmi dirayetli, güzelliği etrafında da böyle delikodulara sebep olmuş. Hatta insanlar efendim, merak etmişler. En sonunda Nizam Ülmük e, Vezir ya çağır bakalım diyor bu yaşta nasıl bu kadar dedikleri kadar var mı filan İmam Kazali'yi çağırmış. O bölgenin bütün yetişmiş alimlerini de çağırtıyor. Halka da topluyor. Bir münazara yapılacak ki o dönemde de meşhur olan bir şey tolıyor. Yani alimler toplanıyorlar ve birlikte efendim tartışmalar yapılıyor. Ne kadar tartışmada muhatabını mat edebilirse bir alim o kadar efendim iyi biliniyor. Ya da kürsüdeki vaaz eden hocalar ne kadar efendim anlaşılmayacak ama. Söylerken böyle edebi, kafiyeli sözler söylüyorlarsa muteber görülüyor. Ne kadar böyle çene bassa e, devlet e, ricalinden de itibar görüyorlar filan. İmam Gazali Hazretleri de fıtraten bunlardan hoşlanmıyor. Özellikle alimlerin efendim devlet kapısına böyle e, kaş göz işaretiyle iş yapmalar devlet kapısında. efendim Oraya kendilerini... E, onların isteğine göre amel etmelerini müthiş rahatsız ve dalga etmelerini sevmiyor. Ve davet edilen bu münazaraya katılıyor. İlk gün İslam hukuku konusunda efendim şey başlıyor. Münazara. Tabi bütün konuşmalarda, münazaralarda efendim Gazali Hazretleri muhataplarını yeniyor efendim üstün geliyor sonunda onunla tartışmaya gelenler Üstad pes biz sana teslim olduk diye efendim teslim bayrağını çekiyorlar ve İmam gazali Hazretleri'nin bu konudaki efendim üstünlüğünü ifade ediyorlar İkinci günü kelamla ilgili konular gündeme geliyor onunla ilgili efendim tartışmalar başlıyor yine bunda da efendim İmam gazali hazretleri üstün geliyor sonunda Tabi herkes daha diyor, ya bu kadar da olabilir mi? Nasıl bu kadar kendini güzel yetiştirdi? Tabii. Felsefede, Yunan felsefesi hususunda, tamam şimdi tamam. bunun canını okuyacağız, tam fırsatı yakaladık. Bu diğer dini konularda efendim bayağı iyiydi ama efendim, felsefe hususunda biz bunu efendim, mat ederiz derlerken. İmam Gazali Hazreti hakikaten o konuda da onlara gerekli cevabı vermiş. Ve bütün bunlar neticesinde e, Vezir i Azam Mülk e, İmam Gazali 34-35 yaşlarında bütün o dönemin şimdiki şimdi Milli Eğitim bakanlığı seviyesinde bir görev veriyor. Yani e, bütün şeylerle ilgili, eğitim-öğretimle ilgili tek yetkili, sorumlu hale getiriyor. Ve e, gerek Bağdat'taki nizamiye Kübra Medya gerekse Diğer efendim e, medreselerde tek sorumlu hale getirilmiş. İmam Gazali'nin başarısının altında yatar. Sebep bu kadar ne olabilir? Onun en çok istifade ettiği iki önemli kaynak var. De bir aldı. Evet. Başka? Biliyorsunuz da tabii soru belki evet, evet. Kur'an ve sünneti yani e, Kur'an'a iyi bir vakıf olmuş. Efendim e, ve sünneti Kur'an'ın pratiği olan sünnet-i seniyeyi en güzel şekilde kavramış. Efendim hayatında uyguladığından dolayı siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir. Ayet-i kerimeler size açılır. Siz ayetlere açılırsınız. Ve konuşan Kur'an olursunuz, gören Kur'an olursunuz, duyan Kur'an olursunuz. Yani sizden dökülen esprileriniz bile Kur'ani olur. Hatta bununla ilgili böyle bir hanımefendi var tarihte, Efendim e, yolculuk kanununda ne sordularsa hep bir ayeti kerimeyle cevap veriyor. Yani fenafil Kur'an olmuş o hanımefendi. İmam Gazane hasretlerinde bütün ilimlerde efendim, bütün ilimlerdeki başarısının temelinde iyi bir Kur'an ve sünnet aşığı olması, yaşayan bir Kur'an olmasına giriyor sevgili kardeşler. Sevilen bir hocanın talebeleri de çok olur. Ders halkalarına ders vermeye başladığında aşağı yukarı 400 kişi dinlenmiş. O günün şartlarında İmam Gazali Hazretleri'nin derslerine ve e, o bölgede o civarda efendim otorite söylediği her şey ve bir ilim adamının ulaşabileceği en zirve noktada İmam Gazali Hazretleri tacı tarağı topluyor. Ondan sonra kayboluyor. Bütün efendim bu makamları, mevkileri, imkanları bırakarak kendini bulma yoluna giriyor. Bunlar tatmin etmiyor. Neden? Çünkü e, Kur'an'ı iyi bilmesine rağmen, sünneti iyi bilmesine rağmen hala kendinde bir boşluk hissediyor. Tatmin olmuyor gönlü. Bizim gönüllerimiz şu ona yaptığımız işten, yaptığımız ibadetlerimizden, eşimizden, arkadaşımızdan, çevremizden. Böyle bir boşluk hissediyor muyuz? İmam Gazane Hazretleri bu zirvedeyken mutlu olamıyor. Ben efendim beni ölümsüz kılacak efendim bir yol bulmam lazım. Bu da efendim bu imkanlar içinde olmuyor. Makam var, mevki var, imkan var efendim. Bunlarla olmuyor. Ne yapacağım? Efendim önce e, fakirlerin yanına gidiyor. Onlarla oturup kalkıyor. Ondan sonra kendini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi İnzivayı çekiyor. Hani itikaf var ya şimdi Peygamber Efendimiz'in bizlere efendim hatırası olan, Sünnet olan itikafa çekiliyor. Ee, i̇nziva hayatı yaşıyor ve sonunda efendim mutasavvuflarla tanışarak gerek babasının gerekse babasından sonra ona babalık eden amcasının efendim telkinleriyle bu güzel örneklerinde de olduğu gibi e, bu yolda on yıl çalışıyor. Dilimde zirveye erdikten sonra kendi ifadesi de şöyle diyor. Bu manevi seyahat on sene sürdü. Hakiki sofiler Allah yolunda giden biricik insanlardır. Onların sireti en güzel sirettir. Yolları Kur'an ve sünnet olduğu için en doğru yoldur. Ahlakları Muhammedi olduğu için en temiz ahlaktır diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yaşayışını en güzel güncelleyebilen modeller bu tasavvuflar olduğu için bu yolu tercih ettim. Bu yolda mutlu oldum diyor. Ve bu huzret döneminin 10 yıllık efendim eee hayatının semeresi meyvesi ise nedir? İhya bu hu bu yolun Öğrendiklerini, yaşadıklarının damıtılmış bir sonucu olduğundan dolayı Bu kitabı yazmaktaki hedefi ise İmam Gazali Hazretleri'nin şöyle ifade etmiş, ölüme hazır ol, ahirete hazırla, dinin hakikatine ve özüne yapış, üstün ahlak ile süslen. Bunun için bu kitabı kavramı almış. Ölüme hazır olmak için, Efendim, ölümden sonraki hayata azık olsun diye dinin hakikatlerini, özünü öğrenip hayatımızı bununla zinetlendirelim diye. Ölüme hazır mıyız? Ben korkuyorum hala ölümden. <gülüyor> Sizi bilemem. Ölü, ölüden bile korkuyoruz değil Yakınımızdan birisi öldüğü zaman bile o zaman kendimize geliyoruz. Bizim bahçedevlerde bir komşumuz vardı, efendim. Böyle balkona çıkıp çıkamazdım. Hani alt taraftan görünce kıyafeti, pozisyonu ofsaydım. Bir gün bu hanım kardeşimiz bize geldi. Tabii ciddi değişim olmuş yani şeklinde şifaylinde. Sonra işte ben İslam'ı öğrenmek istiyorum, ben iyi Müslüman olmak istiyorum falan geldi. Ee, hayır ola, ne oldu yani rüyamı gördün, neyle karşılaştın filan insanı merak ediyor böyle bir ani bir değişim, hani 180 derece derler ya aynen böyle. Yani böyleceki haliyle son geldiği haritalar kadar fark var, öğrendik ki çok sevdiği amcası kucağında vefat etmiş, amcasının vefatı onun delilişi oluyor. madem çok sevdiğim amcam gitti, ben de gideceğim ama bu haline nasıl gideceğim Rabbimin huzuruna diye soru soruyu getiriyor, soru soruyu getiriyor. Sonunda ben güzel Müslüman olmam lazım ve geldi. Elhamdülillah konuştuk, muhabbet ettik. Efendim komşuluk ilişkilerimiz gelişti. Sonra en samimi komşumuz oldu orada. Hakikaten o binada böyle çok muhabbetli günlerimiz oldu. Sıkıştığımızda ilk kapısını çaldığımız bir aileydi. Ve elhamdülillah sonra kendisinden sonra çocuklarla yavaş yavaş efendim değişimler oldu falan. Bir aile kurtuldu. Sebep işte ölüm onun ve ailesinin dirilişine vesile oldu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bol, bozan ölümü çokça hatırlayın diyor. Bizim de dervişlik vazifelerimiz arasında günlük olarak ölümü tefekkür etmek ama e, biz buraları böyle biraz hızlı geçiz. Düşünmek istemiyoruz, işimize gelmiyor. Ancak böyle işte yakınımız vefat ettiğinde filan efendim şey yapıyoruz. Bunlar bizi etkiliyor. İhya'yı yazmasının sebebini bir başka yerde şöyle izah ediyor. Yolun rehberleri, peygamberlerin valisi bulunan alimlerdir. Oysa zaman onlardan boşanmıştır. Ancak suretçiler kalmıştır. Onların da çoğunu şeytan galibet, çoğunlar şeytan galibet çalmıştır. Dünya kılısı onları saptırmıştır. Her biri dünyasıyla meftondur, marufu münker münker, maruf görecek raddeye gelmişlerdir. Hatta den ilmi yok olmuştur. Yeryüzünden hidayet alametleri silinmiştir. 10. 5. asırda İmam Gazali Hazretleri yani bu dönemde halim kalmadı diye feryat ediyor. O dönemdeki şikayeti bu. Yer yani hepsi dünyacı oldular. Efendim para gözlü oldular. Efendim dinlerini dünyalarına satıyorlar diye feryad-ı ediyor. Hem bu halimlere bir cevap olsun hem de başsız kalan, ilimsiz, irfansız kalan bu insanların efendim mürşidi olsun, rehberi olsun, yol göstericisi olsun diye bu kitabı kaleme almış. Bunu biz bugün daha iyi anlıyoruz. Özellikle televizyon hüleması zuhur ettikten sonra şimdi birçok şeyler söyleniyor televizyonda. Hatta geçen gün Senayi Bey'in güzel bir tesbiti vardır. Çok meşhur bir hocamızla alakalı efendim bir değerlendirme yapıyor. Adam öyle bir soru soruyor ki, yani ne bu dünyada da ne ahirette Allah bunun hesabını sormayacak. Yani böyle bir gündemi yok Müslümanların. Şimdi biraz müstehcel olduğu için hani dikkatleri de etmek için o kanalda özellikle o soruyu soruyorlar. Ben ifade edemiyorum. Yani adam hapini altyazı olarak ona geçiriyor. Ne faydası var bunun? Hocamız onu allandıra ballandıra tatlandırarak öyle bir cevap veriyor ki ondan sonra yanşa be hocam, bravo be hocam efendim herkes aşk bir şevkler özellikle tabi cahil insanların efendim rahmet ettiği bir şey ortaya çıkmış oluyor. allah Teala İmam Gazali Hazretleri'nin feryat ettiği gibi rahmetli hocamız da çoğu zaman bunu söylerdi. Arkadaşlar okuyacağınız kitaplara üçünüz yetmez hepsini almaya. Hepsini okumaya fırsatınız da olmayacak. Zaten ömür sınırlı. E, okumayı da maalesef ümmet olarak çok sevmiyoruz. Allah'ın ilk emri oku ama Müslümanları ilk isyan ettiği emir oku emri. Ve Türkiye'de okuma ilk yaş listesinin kaçıncı sırasındaymış biliyor musunuz? Eyvallah. O civarlar 234. sıradaymış herhalde. İhtiyaç listesinin 234. sırasında nasıl? Allah Celle Celaluhu bu ümmete oku diyerek başlıyor. Ne okuyacağım? Kendini oku. Kainatı oku. Efendim gönderdiğim kitabı oku. Efendim peygamberimin hayatın yaşantısını oku. Bunlar sende ne kadar var, buna bak. Rahmetli hocamız da diyor ki de, okuyacak, efendim bütün kitapları almaya imkanınız yok. Zamanınız da buna yetmez. Beş yıldızlı olsun. Bunların içerisinde tavsiye ettiği işte mutlaka bir Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri, mutlaka bir hadis-i şerif külliyatı riyaz Salih'ini tavsiye ederim derdi olarak. Efendim e, bunun yanında hatta hatırlıyorum ad, e, Mecgul Adab kitabını ilkokul kitabı olsun, hadi size demiştir. Efendim riyaz Salih'in ortaokul lise kitabınız olsun. İkiyay Ulu Middin'de üniversite kitabınız olsun demişti. Yaklaşık 15 yıl falan oldu. 95-96'lı yıllardı ya da 97 97 değildi. Çünkü yurt dışına gitmeden önce bir e, Söğüt Çeşme'de yaptığı sohbette söylemişti. İşte 13-14 yıl önce e, size üniversite kitabı olarak tavsiye ediyorum dediği kitaba başlıyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin en çok üzerinde durduğu konu Ulemanın bozulması. Yani alimlerin bozulması. Hatta halkın fesadını alimlerin fesadına bağlamış. Eğer alimler bozulursa efendim onlara bağlı, onların yolunu takip eden halk da bozulur. Çok daha kolay olur. Hatta şöyle ifade ediyor. Çünkü alimler ümmetin tuzudur. Tuz da bozulursa gelsiniz siz düşünün. Yani onu ne ıslah edebilir, düzeltebilir diye böyle izah etmiş İmam Gazali Hazretleri. Yani tuzun bozulmasını benzetiyor, alimlerin bozulmasını. E eh, şimdi biz kimin yoluna gideceğiz hocam? Hangi hocamızı dinlemeyi tavsiye edersiniz? Kaç tane böyle işaret edebileceğimiz, gösterebileceğimiz, hani görünenler içinde. Tabii kendini efendim şey yapmayan hala güzel hocalarımız var elhamdülillah istifade edebileceğimiz. Ve e, İmam Gazale Hazretleri İhyay-ı efendim ilk bölümünü de ilimle başlamış. İlim öğrenmenin ne kadar kıymetli, faziletli, sevaplı bir iş olduğumu. Ve önce bunu uzunca anlatıyor, anlatıyor, teşvik ediyor, tahrik ediyor efendim, ilim öğrenmeye okumaya. Sonunda da muhterem kardeşlerim. E ee, inşallah önümüzdeki günlerde devam okuyacağız. İlmin afetlerinden bahsediyor, zararlarından. İnsana nasıl ayağını kaydırabileceğini, yolunu şaşırtabileceğini, bunu rakibine sokup da efendim insanı saptırabileceğini. Geçen gün bayramda Ali Rıza Demircan hocamla ee, bayramlaşıyoruz, biraz muhabbet ettik. İyi ki de açmışım yani hocamla biraz böyle. Ondan sonra eee o da bu konudan bahsetti. Ahmetciğim, Ahmet kardeşim. En çok bugün dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi ki bir özellikle öncülerin, efendim, alimlerin bundan fesah fesah açması lazım. Hani Müslüman'a yakışmaz ya. Efendim, Müslümanların alimlerine hiç yakışmıyor ve hem de ayağını kaydıracak en önemli sebeplerden birisi demiştir. Yine Efsun'a gittiğimizde. Orada çok değerli bir hoca efendi var İlahiyat Fakültesinde Mustafa Varman hoca. Onun da bana yine böyle bir nasihat tavsiyesi oldu. Ahmet kardeşim dedi biz efendim konuşan insanlar e, genelde böyle dinlemeyi sevmeyiz. Bak ben geldim sizin programınızı sonuna kadar izledim dinledim keyif de aldım yerine göre göz yaşları döktüm yerine göre temesim ettim ama dedi bir hocan olarak sana bir iki tavsiyem vardı. Buyurun hocam, emriniz olur. Ahmet kardeşim dedi, birinci olarak e, başarabildiğiniz, becerebildiğiniz şeyleri kendinizden bilmeyeceksiniz. Gurura, kibire kapılmayın. En çok dikkat edeceğiniz şey, birincisi bu, ikincisi de mütevazı olun. Ne zenginlik, ne şöhret, ne ilim, ne irfan sizi, sizi saptırmasın demiştir. Çok hoşuma gitti, not ettim onu. Hem gönlüme hem aklıma hayatım boyunca bana ders verecek bir şey. Hatta bizim büyüklerimiz o kadar bunun üzerinde durmuşlar ki. Mesela yolumuzun büyüklerinden bir tanesinin ifadesi. Halvette şöhret, şöhrette afet vardır demiş. Halvette. 40 gün böyle efendim bazı eski camilerde şey vardı böyle insibar yerleri vardı karanlık böyle adam ayakta bir kişinin namaz kılabileceği ancak ayaklarını uzatmadan yatabilecek karanlık bir maksim. arada şey ölmeyecek kadar zaruri ihtiyaçlarını gideriyor. Onun içinde abdest bozmak için falan çiftdikten sonra bütün... 40 gün boyunca efendim gününü gecesini orada geçiriyor. Kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor. 40 gün boyunca adam orada nefsini terbiye etmek için, adam olmak için arada eğitim çalışması yapıyor. 40 günün neticesinde çıkacak. ona yapılan ilk nasihat şu. Evladım, halvette şöhret, şöhrette afet vardır. Ne demek istiyor? Bak ben Halvet'e de girdim. Efendim Halvet'te 40 gün boyunca elhamdülillah, bak ne güzel kendi nefsime hakim oldum. E, artık benim da güzeliz. Bak bak bak bu kadar camiye gelip bir de insan var. Bunlardan kaç kişi girebiliyor filan? Olabilir. Ya da etraftakiler şuna bak ya maşallah adam 40 gün boyunca efendim çoluğundan, çocuğundan ayrı kaldı. İbadetle, taatle geçiyor. Görüyor musunuz şunu? Böyle olabilir diyor. Bundan dolayı da ihtihal etmişler, uyarmışlar. Kişiden kişiye değişir. Kimisine mal ayağını kaydırabilir. Kimisine Allah bir güzellik vermiştir. Onunla ihtihal edebilir. Kimisine evladıyla çok başarılı evladı vardır. Evladıyla ihtihal eder. Kimisine de işte başka şeylerle allah Teala Hazretleri inşallah bizleri buna düşürmesin. Ve sevgili kardeşlerim toparlayacak olursak İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Efendim, yı ulum -ül dört ana başlık altında, dört ana başlığı da onlar alt başlıkla incelemiş ve e, dört ana başlıkta, birinci bölümde ibadetleri almış, ikinci bölümde adetleri almış, üçüncü bölümde efendim afetleri, felak edici hal ve hareketleri işlemiş, dördüncü bölümde de Kurt yani bizi kurtuluşa erdirecek Allah'ın rızasını kazandıracak güzel huyları böyle en ince ayrıntısına kadar izah ederek ve bunların da tabi dört ana başlığı da e, onlar alt başlıkla inceleyerek efendim kitabını tamamlamış. Allah Teala hasretleri bize de inşallah okumayı, anlamayı, efendim öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Amin, amin. Hoca Efendimiz Rahmetullahi Aleyh'in tasavvuf yolu nedir isimli kitabından yurt dışına çıkmadan önce yaptığı bir konuşmadan da üç tavsiyesi var. Onu da sizlerle paylaşarak Efendimiz'in sohbete son vermek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgi ve e, aile günleri diye hocamız zaman zaman böyle ailelerle sevgi ve kaynaşma günleri diye yaptığı aile eğitim toplantılarından birinde efendim, e, kapanış konuşmasında şöyle e, tavsiyelerde bulunmuş. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun, muhabbet numunesi aileler olsun diyor. Birinci Eşler arasında muhabbetli olulmasını tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Demek ki efendim aile içindeki muhabbetimizi pekiştirecek, inşallah bununla ilgili de gelecek derslerde konuşacağız. Efendim nasıl birbirimizi daha memnun edebiliriz? Ben Ramazan'da yaptığım konuşmalarda da camilerde sordum, erkekler herkes böyle bıyık altından tefessüm ediyordu. Cami'de Sümbül Efendi Cami'nde efendim yaptığım bir konuşmada herhalde son son geceydi. Efendim en son eşinize sevdiğinizi ne zaman söyledik? İçer millet birbirine bakıyor. Ya hoca yer mi şimdi cami. Neden çıktı bu der gibi? Ve e, sevgili kardeşlerim lütfen herkes eve gittiğinde mutlaka eşine, eşler, kadınlar, kocalara, kocalar kadınlarının kocalar, sevdiğini söylesin sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seven sevdiğine sevdiğini söylesin, muhabbetiniz artar buyuruyor. Buna en çok layık olan eşimizdir. Biz de inşallah bunu ailelerimizde uygulayacağız. Bizim ailelerimiz karı koca birbirini sevecek. Diğer ikinci bir tavsiyesi hocamızın şeyde bu arada Sümbül Efendi Camii'nden ilk enteresan bir mektup aldım. Dün akşam okudum, şok oldum. Yani bir kardeş Allah selamet versin, hidayet üzere kılsın. Ee, Ahmet Bulut Hoca okusun diye bölü üç dört tane ne ile yazmış büyük harflerle. Altında Ahmet Bulut Hoca ne seni, ne kitabını, ne dinini hiç sevmiyorum. Sünbül Efendi camiine gele gide, kardeşimi bizden kopardınız. Efendim, e, kendi yolunuzda, boyanızda, boyadınız uydurdunuz. Ama sizin gittiğiniz yollara ben de sizin kadar olmasa da daha önce gittim, gördüm, ne olduğunu iyi biliyoruz. En kısa zamanda kardeşini sizden kurtaracağım. Göreceksiniz yakın zamanda diyor. <gülüyor> İlk defa böyle bir meyli aldım çünkü hanıma da okudu bir bak ya. Yani ne büyük kötülükler yapmışız insanlara. Tabi tanımıyorum yani kardeşini de bilmiyorum. Hani o arada böyle çok fazla muhabbet edecek kadar <gülüyor> ee, dinamıyoruz da olmuş. Haftada bir gün camide mağaz ediyorduk. Çıkışta da üç beş şey, ulaşabildiklerimize kucaklaşıp ayrılıyorduk ve bayram sabah bayram mağazına gittik. Bütün beş konuşmada kardeşini ka ka kaçırmışız. Demek ki bizim kitabı almış okumuş, oradan beyli adresini filan da bulmuş. Efendim kardeşinin değişimi, dönüşümü rahatsız etmiş. Ne seni, ne kitabını, ne de dinini sevmiyorum. Senden nefret ediyorum diye ifade etmiş. Allah hidayet versin inşallah. Hakkı hak olarak bilmeyi ittiba eylebilir mi? da Biz inşallah ona da dua ediyoruz ama kardeşinin dönüşümü onun ciddi manada demek ki hırpalamış. İkinci olarak sevgili kardeşlerim, ee, çocuklarımıza vakit ayıracağız. Çocuklarımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Çocuklarımızı şifre yetiştiriyor muyuz, büyütüyor muyuz? Ahmet Maraş ve Abiden Ödüçenay bunu çok yerde kullanıyorum. Çocukları büyütmek kolay. Yedirsiniz, içerisine sırtını giydirirsiniz. Bu kolay. Bunu herkes yapıyor. Çocuklarını yetiştiren kaç kişi var içimizde? Ya da yetiştirmek için gayret eden. Ben koleje gönderdim hocam. Geç onu. Koleje konferansa gidiyorum, görüyorum durumlarını. Ama hocam ben çocuğum yazın, hocaya da gönderdim. Onu da geçiniz Sen ne yaptın? Çocuğunu yetiştirmek için bir programımız var mı? Yoksa lütfen çocuklarımızı yetiştirmek bizim hedefimiz olmalı. İmam-ı Gazaliler olabilir bizim çocuklarımız. Çocuğumuzun İmam-ı Gazali gibi olmaması için ne engel var? Söyleyin bana. Bizim İmam-ı Gazali'nin babasından eksiğimiz ne? Belki muhabbetimiz eksik. Sevgimiz eksik. Allah yolundaki hizmetlere bir kalbi hizmet. Problem burada. Belki İmam Gazali'nin babası gibi duamız yok. Allah aşkına söyler misiniz bana? En son böyle aşkla şevkle evladımıza şöyle gözyaşlarıyla ne zaman dua ettik? Dua edebildik mi? Hem Dua ettik mi diye bir sorsan dua o zaman. Sorsan. Dua ettik Ey Allah. Öyleyse buradan başlayacağız sevgili kardeşim. Bu gecenin hastalığı, bu problem, hastalığı bu olsun evladımıza dua etmek birinci prezimiz. Zaman ayıralım ya. Çok zaman ayırmaya da gerek kalmayabiliyor mu? Ya bazen 10-15 dakika ben bu akşam buraya gelmeden önce kızımla bir 10 dakika kadar güreştim biliyor musunuz? Bana karateler yaptı üstüme bindi ben onu yendim filan. Yani güreştim. Güreşeceğiz. Yani önce sevgiyi babasında, anasında bulacak yavrum. O zaman var. Ya bazen 15 dakika yetiyor. Sabanım yok deme. Televizyonu kapat. Geçirebiliyorsun, sıkıyorsun. Biz karar aldık. Mesela bizim evde televizyon var. Hani kolay değil. Böyle söylemek yaptığım için çocuklarla beraber hafta içinde televizyon seyretmeyeceğiz. Karar aldık. Tam ne kadar sürdürebileceğiz? Ama sözümüzde durul gibi. Sözde durulur, durulmalı. El yani becerelim ya, ne olacak? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Lütfen çocuklarımıza zaman ayıralım. Yarınların İmam-ı yetiştirmek elimiz, hedefimiz olsun. Ya Rabbi ben İmam-ı Kasali gibi, Rabia Tölü Hadeviye gibi, Hazreti Ayşe-i Kübra gibi bir evlat yetiştirmek istiyorum. Alim olsun, alim olsun. Bu ümmetin kurtuluşuna vesile olsun. Hak hakikat yolunun efendim temsilcileri olsun. İnsanların elinden tutan olsun. İnsanlara yük olan değil yük alanı olsun. Böyle yapalım. Böyle bir hedefimiz olsun. Çocuklara da lütfen bunu tevkin edelim. Bak yavrum ben senin böyle olmanı istiyorum. Hatta o konuda güzel örneklere görelim. Yani buna gidecek yolda teşvik edelim. Üçüncü noktamız sevgili kardeşlerim. Eşlerimize tamamayacağız birbirimizle muhabbet edeceğiz karı koca arasında muhabbetimiz olacak ikinci nokta çocuklarımıza üçüncü noktada biz cennete arzulayan Allah'ın emirlerini Peygamberimizin sünnetini hayatında uygulamaya çalışan kardeşleriz müminler Allah kardeş kalmış birbirimizin elinden tutacağız. Sevgili kardeşlerim, şu sohbet halkalarının lütfen kıymetini bilelim. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İlk ders olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Ama ben e, daha fazla olabileceği ümit ediyordum ama ilk gündem kadar olabilir. E, i̇nşallah kıymetini bilelim. Bu halkalardan uzak kalan ailelerdeki e, sonuçları görüyoruz. Şu anda ciddi çözülmeler, kırılmalar, stresler, sıkıntılar var. Kurtuluşumuz en az haftada bir, iki, üç defa böyle halkalardan istifade ediyor. Asgari olarak. Bak İmam Gazai Hazretleri o dönemde şikayet ettiği için bu kitapları kitap ortaya koymuş. Bizim dönemimiz çok daha zor bir dönem. Günahlar çok kolaylaştı. Bizim birbirimizi desteklememiz, elimizden tutmamız, hayırda teşvik etmemiz, yardımlaşmamız, yarışmamız gerekiyor. Ondan dolayı bu sohbeti başlattık. Allah nasip ederse ben haftada bir günümü Efendim İstanbul'a, İstanbul'daki buraya, Dervişoğlu Vakfı'ndaki bu mekana ayırıyorum. İnşallah siz de istifade etmek isteyen böyle bir arayış olan kardeşlerimize duyurursunuz. İstanbul'da bundan sonra bir yerde daimi sohbetimiz olacak. Orası da burası. allah Teala inşallah faydalı eylesin. Amin, amin. Hepinize teşekkür ediyorum. Amin. Rabbim bu arada buluştuğumuz gibi inşallah cennette, Firdevsi i sevgili peygamberimizle buluştursun. Fatiha-i şerife, maalimesin.